Alhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sabbihi ecmain. Evet hatırladığınız gibi Muhammed suresinin dördüncü ayet-i kerimesindeyiz. Bu ayet-i kerime bize savaşta kesin bir zafere ulaştıktan sonra esirlere nasıl davranacağımızı anlatıyor. E, Ayet kelime de iki seçenek geçiyor esirlerle ilgili ama nasıl bir e, yani hangi aşama bu kesin zafer nihai zafer düşman tam olarak çökertilmiş e, artık hani geri dönüp size saldıramayacak hale gelmiş o zaman esirler aldığınızda onları sımsıkı bağlayın diyor feşûdül ve sah sonra da e, Efendim bağ sıkı basın yani o savaş sırasında sonra da esirlerle ilgili fe, fe, imma, fe imma mennem ba'lu ve imma fida'em. İster onları salıverin karşılıksız olarak, isterseniz de fidye karşılığında ee, yani bu fidye de takas, esir takası şeklinde. Biliyorsunuz işte dün konuştuk bunları, buraları ee, önceki gün affedersiniz. Altı farklı görüş var bu ayet kelimenin nasıl anlaşılması gerektiğine dair diyeceksiniz ki zaten ayet çok açık açık nasıl oluyor altı farklı görüş çünkü bu konuyla ilgili başka ayetler de var Peygamber Efendimizin uygulamaları var daha sonra sahabenin uygulamaları var yani. İçtihada açık bir konu. Biraz da kafa karıştırıcı bir konu bizim açımızdan. Nesih var mıdır yok mudur? Şimdi mesela o tartışılacak. Bu, bu sureden sonra gelen e, Tevbe suresi bu suredeki bu ayeti neshetmiş midir? Yani hükmünü kaldırmış mıdır? E, usul e, açısından bu, bu mümkün mü? E, bunu tartışacak Elmalı Hamdi Hazır. Aslında ben ya buraları niye anlatıyorum ben bu cemaat diye her seferinde içimden geçiyor ama hani bunu da görmüş olun yani bizim dinimiz arkadaşlar e, nasıl diyeyim hem dünyanın dini hem ahiretin dini. Yani mesela savaşta ne yapacağınızı size bırakmıyor. Ticarette ne yapacağınızı size bırakmıyor. Nikahta talakta ne yapacağınızı size bırakmıyor. Dünyanızı da yönetiyor yani. Zaten e, bu çok açık. Yani böyle olması gerekiyor zaten. Çünkü ahireti biz burada kazanacağız. Yalnız e, şimdi bu dünyanızı yönetiyor sözü arkadaşlar din karşıtlarının çok hoşuna giden bir söz. ...hemen buradan bizi vuruyorlar... ...diyorlar ki işte biz de bunu söylüyoruz... Din, ...bir dine inanmak demek... ...şarteli indirmek... ...kafanın şartelini indirmek... ...artık bir daha hiçbir şey düşünmüyorsun... ...sana ne yapacağını birisi söylüyor... ...körü körüne ona inanıyorsun ve onu yapıyorsun... ...yani dogmatiksiniz... ...diyorlar... İşte işte böyle bir düşünce yapısından... ...böyle bir kafa yapısından da... ...bilim, işte teknoloji, felsefe... ...üremez, bir medeniyet buradan yetişmez... ...diyorlar ve bu buradan karşı çıktıklarını söylüyorlar. Fakat arkadaşlar öyle bir metin ki bu Kur'an... ...hem mübin çok açık, yani anlıyorsunuz şimdi bunu değil mi? Çok açık, böyle yapın, böyle yapın. Fakat öyle kelimeler kullanmış, cümlelerin terkibi o şekilde gelmiş... ...ve farklı ayetlerde konu farklı yönleriyle öyle ele alınmış ki çok anlamlılığa ve çok yorumlanmaya da müsait. Bak çok basit, şimdi savaş hukuku bizim çok en uzak olduğumuz bir konu değil mi? Askerlik yapan bile yok aramızda yani. Hani en basit şeyini bile bilmiyoruz, kurallarını bile bilmiyoruz askerliğin. Size çok yakın bir konudan örnek vereceğim. Namazı vaktin evvelinde kılmak mı? Eften sonunda kılmak. Yani rivayetlere göre evvelinde kılmak. i̇mam diyor ki, Biraz bekledikten sonra kılmak daha efteldir. Çünkü diyor bir mümin diyor namazı kılmadığı sürece kalbi hep namazdadır. Kalbi hep namazda olduğu için diyor onu biraz ertelemesi onun için daha iyi olur. Hep böyle aklı namazda olur diyor yani. anlat Bakın bu da, bu da yorumlanıyor. Yani her konuda üzerinde fıkıh arkadaşlar fıkıh adı üzerinde Dinin nasıl yaşanacağına dair kurallar yani şu şöyle olacak bu böyle olacak haramdır vaciptir farzdır e, mekruhtur gibi hüküm hükm'e bağlayan davranışlarımızı hükme bağlayan ilmin adı fakat bunun içinde arkadaşlar öyle derin bir felsefe öyle derin bir e, nasıl diyeyim e, çok hukukluluk ve e, başka görüşlere de açık olmak var ki. Bakın mesela klasik fukaha için söylüyorlar. Ben çok da haddimi aşmayayım sadece bir iki örnekle geç, geçeyim konuyu. Ee, fukaha arkadaşlar ilk günden itibaren ihtilaf etmiştir. Hani siz diyorsunuz ya siz demeyeyim siz avam değilsiniz avam olmayı kimse kabul etmiyor. Avam diyor ya arkadaşlar Hocaların biri şöyle söylüyor biri böyle söylüyor bu nasıl şey? Yani bu din bir tane değil mi? Kitap bir tane değil mi? Niye bir hoca şöyle söylüyor, bir hoca böyle söylüyor? Arkadaşlar hiç merak etmeyin, sahabe döneminden beri bu böyledir. Bir sahabe böyle söylüyor, bir sahabe böyle söylüyor. Bir müçtehit böyle söylüyor, bir müçtehit böyle, böyle söylüyor. Bir müfessir böyle söylüyor, bir müfessir böyle söylüyor. Eğer tek tip olsaydı arkadaşlar, tek her konunun bir tane cevabı var ve herkes onu yapmak zorunda olsaydı İslam, Hicaz bölgesinin dışına çıkamazdı. Bak bir tane örnek vereyim size. Ee, ehli kitap kime denir arkadaşlar? Hristiyan ve Yahudilere. Buyurun ehli kitap maddesini okumaya davet ediyorum sizi. Müslümanlar uzak doğuya git, git, gittiklerinde oradaki alimler demişler ki Budistler de ehli kitaptır. Çünkü onların da kitabı var o güne kadar onlarla hiç karşılaşmadıkları için. Çünkü ehli kitap denmesi neden önemli arkadaşlar? Gitmişler mesela çıkmış e, Orta Ortadoğu'dan yani Bağdat'tan, Şam'dan çıkmış bir tüccar. Gitmiş daha Endonezya, Malezya ne bileyim işte Hint kıtasına. Oraya yerleşmiş. Şimdi ne yapacak? Bunlarla evlenemez mi? Yiyemez mi yemeklerini anlatabiliyor muyum? Yani bakıyorlar dinlerini ince bunlar diyorlar düştük. Yani diyeceksiniz ki ama Budistler bir insana tapıyorlar canım. Hristiyanlar da İsa'ya tapıyorlar. Ama onlara hala ehli kitap diyoruz. Anlatabildim mi? Yani bir kitapları var, bir peygamberleri var. O halde bunlar da ehli kitaptır demişler. Bu sayede yani bu görüş sayesinde demiyorum. Bu esneklikleri, bu bütün dünyayı e, içine alan yorum üretme kabiliyetleri sayesinde fukuhanın alimlerimizin, bu kabiliyetleri sayesinde İslam her coğrafyada, her devirde yaşanan bir din olmuş. Mesela şimdi biz bu halimizle Hz. Ayşe'nin karşısına çıksaydık, Hz. Ayşe diyecekti ki örtülü değilsiniz. Çünkü ona göre kadının örtüsü tek göz müstesna bütün bedendir. Anlatabiliyor muyum yani? Sahabe daha Peygamber Efendimiz döneminde ihtilaf etmişler arkadaşlar. Peygamberimizin olmadığı yerlerde. Bununla ilgili örnekler var. Farklı görüşlere kani olmuşlar ama hiçbir zaman birbirlerini reddetmelerine sebep olmamış bu. Neden? Çünkü biliyorlar bu farklı görüşlere bu dinin müsait olduğunu, tabii ki bir sınır var, bir çerçeve var. O çerçeve içerisinde bu dinin bütün bu farklı görüşlere müsait olduğunu biliyorlar Kur'an ve Sünnet, arkadaşlar. Biz niye tahammül edemiyoruz kendimizin dışındaki Müslümana? Bizden farklı olana niye tahammül edemiyoruz? Çünkü bilmiyoruz. Arkadaşlar insanın bilgisi azaldıkça, Tahammülü azalır, görüşü daralır, e, ön yargısı çoğalır, kabul edeceği yani içine alabileceği insan sayısı azalır. İnsanın bilgisi arttıkça esnekliği artar, uygulamadaki kolaylıkları bilir. Hatta Allah uzun ömürler versin, Mehmet Savaş Hoca bir defasında öyle demişti derste bize. Ben her akşam bir tasavvuf kitabı okurum ki, kitabından bir bölüm okurum ki, e, fıkıh bilgim beni çok esnetmesin diye. <gülüyor> yani çok esnetme, esnemeye müsaittir arkadaşlar fıkıh. Fıkıh bilmek, dini kolaylaştırır. Din size zor geliyorsa fıkıh bilmediğimizdendir. Ee, daha pek çok daha güncel örnekler de veririm de şimdi başımı niye derde sokayım sizinle burada arkadaşlar. Biz savaş hukukuna dönelim. Ee, bilmediğimiz alana. Orada bir şey yorum yapmaya da gerek yok. Tamamlar geçeriz. Altı görüş zikretmişti dedik. Efendim bunlardan birincisi ee, dilerse duman bu esirleri katleder, Müslüman olmayan esirleri. İki, imam dilerse bunları köleleştirir. Üç, dilerse hürriyetlerini korumak şartıyla ehl zimmet olarak bunlarla anlaşır. Yani İslam topraklarında İslam devletiyle anlaşmalı olarak vergi ödemek kaydıyla yaşarlar. Dilerse esirleri esirlerle mübadele eder, takas yapar. Ve beşinci olarak dilerse mal karşılığında bunu takas yapar. Fakat bu çok itibar edilmemiş buna. Hatta Efendimiz de Enfal suresinde biliyorsunuz azarlanıyor demeyelim de. Yani kınanıyor. Cenab-ı Hak diyor ki hiçbir peygambere nihai zafere ulaşmadıkça esir almak hele de böyle mal karşılığında onu serbest bırakmak yakışmaz diyor. Altıncı madde arkadaşlar ayette geçen men. Men. Yani hiçbir şey almaksızın meccanen serbest bırakmak, karşılıksız serbest bırakmak. Bununla ilgili örnek de tarihten size anlattım. Peygamber Efendimiz'in Bedir Savaşı'ndan sonra Efendim Ebu'l-As'ı yani damadını hiçbir karşılık almaksızın tabii ki sahabesine danışarak serbest bırakmasıydı. Resul-i aleyhi ve sellem işte aynı şekilde Yemame'nin seyidi Sümame bin Esali de bu şekilde... Serbest bırakmış. Hatta Mut'in bin Ali sağ olsaydı gelip benden rica etseydi şunların hepsini serbest bırakırdım karşılıksız demiş Bedir esirleri için. Neden Mut'in bin Adi için böyle dediğini de e, anlatmıştım. E, eğer bu karşılıksız serbest bırakmak caiz olmasaydı peygamberimiz bunu yapardım demezdi. Bunlardan başka İmam Şafii bir de iş bu fe imma imma fidaen e, fe imma fe imma mennen ve ayet ile yani bu ayeti delil göstermiş. Bazılarının dediği gibi burada men fida olmadığı halde katletmemek manasına hamledildiği surette yani men şimdi menni biz nasıl tercüme ettik? Nasıl tercüme etti? Elhamdullah diye yazır ve meallerimiz karşılıksız serbest bırakmak. Diye tercüme etti. Şimdi bunu böyle dar anlamda hiçbir karşılık almadan serbest bırakmak demeyip de bir herhangi bir karşılık olmadığı halde katletmemek manasına alırsak, o zaman köleleştirmek veya zimni olarak İslam devletinin içinde yaşaması da bu men ifadesinin kapsamına girerdi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Biraz böyle şu anda parantez içinde parantez, parantez içinde parantez yapıyoruz. Takip etmek isterseniz asıl metni okumanız gerekecek. E, bu, efendim, e, zimmi olarak veya köle olarak İslam devleti içerisinde yaşamaları da o zaman bu men ifadesinin kapsamına girer. Mutlak azat etmek manasına alınırsa eğer men... ...mutlak surette azat etmek manasına alınırsa o zaman zimmi olarak kalması şıkkına da mütenavil olur... ...onu da içine alır çünkü zimmi özgürdür yani, köle değildir. İse de bunların hiçbirisi meccanen memleketine iadesi manasına mani olmaz. Yani men ifadesinin içinde karşılıksız olarak memleketine geri gönderilmesi manası mutlaka var. Evveliyetle bu manayı içeriyor. Bu men ifadesi bu şimdi buradan sonra biraz daha karışık arkadaşlar. Hele nesih konusunu bilmiyorsanız, Allah ben sizin yanınızda olsam duymamış sayarım kendimi. Hoca bugün anlamadığım bir şeyler anlattı, ne olduğunu anlamadım derim. E, kolaylıkla işin içinden çıkarım. Çünkü bu nesih konusu arkadaşlar, o günden bugüne hala bile e, ulema arasında tartışılıyor. Kur'an'da nesih var mı yok mu şartları nedir efendim e, nesledilen ayetin hükmü ebediyen mi kalkmıştır yoksa şartlar avdet ettiğinde o nesledildiğini söylediğimiz ayetin hükmü de avdet eder mi e, meselesi var ki. Yani e, ulema halledememiş, bizim şurada halletmemiz e, çok imkansız. Böyle konularda ne yapacağız arkadaşlar bu, bu tip konularda? Zaten savaşla ilgili konuda söyledik ne yapacağız? İmama bakacağız, devlet yöneticimiz ne diyorsa onu yapacağız. E Devlet yöneticimizden memnun değilsek, kararlarını falan beğenmiyorsak, herkes layık olduğuyla yönetilir arkadaşlar, onu seçmeseydiniz, çalışsaydınız... Siz efendim yerine birini geçirseydiniz. Yani kaos yok arkadaşlar. Kaos yok tamam mı? Ee, onu cezaları anlatırken de biraz anlatmıştım. Ancak ne zaman itaat edilmez devlet reisine, yöneticiye, ne zaman itaat edilmez Allah'ın kitabına aykırı bir şeyi senden yapmanı isterse. لَا <gülüyor> تَاعَتَ لِمَخْلُوقٍ عِنْدَ مَأْسِيَتِ الْخَالِقِ Yaratıcıya isyan konusunda hiçbir yaratılmışa itaat edilmez. Bu isterse ana baban olsun, isterse kocan olsun, isterse devlet başkanı olsun, patronun olsun fark etmez. Senden birisi Allah'a isyan etmeni yani bir haram işlemeni istiyorsa efendim onu yapmazsın. Ama böyle ihtilaflı konularda hangi görüşün tercih edileceğini o günkü yönetime, o günkü karar mercilerine bırakıyoruz. Ee, bizim sorumluluğumuz onları iş başına getirirken arkadaşlar. Ondan sonra onların alacağı kararlarda tabii açıkça bir şey varsa, zulüm varsa arkadaşlar. Bakın zulüm isyan sebebidir. Ama günah isyan sebebi değildir. Siyasi konuda söylüyor. Ehli Sünnet'e göre. Yani. Yönetici, içki içiyor, namaz kılmıyor, efendim kendisi günahlar işliyor yani. Günahkar biri olduğu için ona ayaklanılmaz. Ama zulmediyorsa ayaklanır arkadaşlar. Ayaklanır. Bu konuda da ulema farklı düşüncelerde, efendim eğer şeyse yerine daha iyisini koyabileceksiniz. Diyorlar. Ben gittikçe kendimi batırıyorum şu anda tehlikeli arazilere giriyorum. Tekrar geri dönüyorum buradan arkadaşlar kaldığım yere. Şimdi mensuf ne demek? Hükmü kaldırılmış demek. Bir sonra gelen ayet bir aynı konuda bir sonra gelen ayet bir önce gelen ayetten farklı bir şey söylüyorsa bu sonra gelen ayetin önce gelen ayetin hükmünü kaldırdığını söylüyor Fuka. Bunun Kur'an-ı Kerim'deki en güzel örneği içki ile ilgili ayettir. İlk önce üç aşamalıdır. İlk önce sana içkiden soruyorlar. De ki onun faydası da var, zararı da ama faydası zararı faydasından büyüktür diyor. İkinci aşamada sarhoşken namaz kılamazsınız diyor. Ama beş vakit namazı da kılacağına göre içmek için herhalde bir tek yatsıdan sonra kalıyor. Bilmiyorum yani ayırma ne kadar sürer falan onu da bilmiyorum. Efendim üçüncü aşamada bunların hepsi şeytanın pisliğidir, uzak durun diyor. Ee, mesela işte son ayetin önceki iki ayeti neshettiğini söylüyor ulema. Doğru, elhak. Ee, fakat mesela arkadaşlar bir alkoliğin veya bir bağımlının tedavisinde bu önceki ayetler yine uygulanabilir mi? Yani ona sabah kalkar kalkmaz başlama sadece saat 10'dan 12'ye kadar içebilirsin diyebilir miyiz bir aşamada mesela? Bunu tartışıyor ulema. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani Allah evlerden bırak etsin, hiç kolay şeyler değil, canım işte haram bırak falan demekle olacak bir şey değil, bir nevi hastalık arkadaşlar onun için yani bu Kur'an'da hiç nesih yoktur bu ayetler yeri geldiğinde durum icap ettirdiğinde gene kullanılabilir diyen var ulemadan yüzlerce ayeti nesredilmiş olarak gösteren var işte şu ayet şunları neshetti bu mesela barışla ilgili ayetleri düşünün sabırla ilgili ayetleri düşünün diyorlar ki kılıç ayeti geldi bütün o sabredeceksin işte uzaklaş onlardan işte selam de git falan var ya o ayetlerin hepsi nesrolundu kılıç ayeti geldikten sonra mesela diyen var. Dolayısıyla bu da tabii bir aşırı ömür uç olmuş oluyor. Peki burada yine kararı kim verecek arkadaşlar? Bu ayette biz şimdi amel edebilir miyiz edemez miyiz? Nasıl edeceğiz? Edeceksek hangi şartlarda edeceğiz? Buna da ancak içtihat yetkisi olan biri karar. Yani içtihat yetki demiyor. Yetki böyle bir yerden mühürle dağıtılmıyor. Yeterliliği, içtihat yeterliliği olan biri bunu yapabilir. Yani müftü bile değil arkadaşlar. Müftünün bile üstünde biri yapabilir. Siz ve biz ancak onları anlamaya çalışırız. Onların anlattıklarını anlamaya çalışırız. Bir de bizim ne hakkımız var arkadaşlar? O da gene bilenlerimiz için. Bize farklı fetvalar ulaştığında güvenilir yerlerden yani şu şöyle diyor, bu böyle diyor, şu hoca şöyle diyor, bu hoca böyle diyor. Farklı fetvalar ulaştığında bilgimiz varsa bir hukuk nosyonu deniyor ona. Mesela bugünkü cari huk hukukta da vardır. Yani bir hukuk kafası yani hakkı batılı ayırt edebilecek, doğruyu yanlışı ölçebilecek bir takım kriterlerimiz varsa o fetvalardan bir tercihte bulunabiliriz. O hukuk nosyonumuz da yoksa yani o da yoksa arkadaşlar o zaman gene sözün meclisten dışarı kural şudur avamın mezhebi müftinin mezhebidir. Yani avam, avam ne demek fıkıh bilmeyen demek burada. Fıkıh bilmeyen kişi arkadaşlar niye ama bana öyle fetva veriyorsunuz ben bilmiyorum ben o pek içime silmedi falan böyle bir şey yok. Sor, güvendiğin birine gidersin soruyu sorarsın onun verdiği cevaba göre... Amel edersin. Yani e, ibadetler, abdest, namaz falan gibi daha nispeten daha kolay konular. Mesela talap meseleleri var arkadaşlar. Bir mecliste üç kere boşadığında üç kere olur mu? Şu şöyle diyor. Bu, bu Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki en fazla üç kere boşayabilirsiniz karınızı. Üçten sonra, yani üç kere boşadıktan sonra artık başka bir nikah geçmeden başından yeni bir nikah kıyamazsınız. Peki şimdi bu üç kere aynı oturumda mı? Farklı zamanlarda Alın size buradan bir ihtilaf daha pek işte şu lafız olur mu İlla boşadım demesi şart mı gözüm görmesin seni boşamak mı defol bu evden boşamak mı o kadar çok ihtilaflar var ki arkadaşlar onun için ehline danışmak ve orada söyleneni yapmak ehlini nasıl bulacağız diyeceksiniz. Arkadaşlar, ben bakın konudan kendimi nasıl uzak tutuyorum, görüyorsunuz değil mi? Bu bir oyundur işte, e, bu oyunlara gelmeyin arkadaşlar. Ehliyi nasıl bulacağız diyeceksiniz arkadaşlar, arayacaksınız birazcık. E, yine anlatmak istiyorum o hikayeyi ve peydir anlatmıyorum çünkü e, rahmetli Minire Yarar Hanım'dan dinlemiştim. Kendisi eski Amerikan koleji mezunlarından ve Konsolosluk'ta bir dönem e, tercüman olarak çalışıyormuş. Ee, burada ondan sonra e, Amerika'dan bir araştırmacı gelmiş, dünya dinlerini araştırıyormuş, Münir Hanım'ı ona e, tercüman olarak vermişler. Elinde adamın 30 küsur kişilik bir liste, İslam, Türkiye'de İstanbul'da görüşeceği İslam alimleri listesi, bu dediğim kim bilir hangi yıllar arkadaşlar... Ondan sonra işte birine gidiyorlar, görüşme yapıyorlar. Hep tabii Münir Hanım yanında rehberlik ediyor ona. Her her kişiden çıkınca diyor ki e, bunu çiz Münir Hanım diyor. Çiz, çiz, çiz böyle çiz, çiz, çiz. Listenin sonuna doğru geliyorlar. Hasan Basri Çantay'a gidiyorlar. Hasan Basri Çantay'la görüştükten sonra çıkınca diyor ki Amerikalı arkadaşlar. İşte bu adamla biz çalışalım. Çünkü dinini yaşamayan dinini anlatamazsın. Arkadaşlar yani Amerikalı geliyor 5-10 günün içinde birer görüşmeyle kimin lafına itibar edileceğini anlıyor da sen 40-50 yıldır bu ülkede yaşıyorsun hala kimin lafına itibar edileceğini anlamayıp arkadaşlar deli saçması ya adamın resmen psikiyatri koğuşuna alınması lazım bu adama Efendim tabi oluyorlar bu adamın peşinden gidiyorlar bu adama servetleri hayatlarını vakfediyorlar. Hem de eğitimli insanlar akıl alır gibi değil yani hani böyle cahil cühela değil yani doktor tanıdım ya öyle birine inanmış ya. Ya adam akıl hastası bana göre akıl hastası bana göre şey görüyor ne denir ona hezeyan görüyor yani halüsinasyonlar hezeyanlar görüyor. Ee, söylediği şeyin bırakın dinen aklen e, kabul edilmesi mümkün değil ama doktor ona mürit olmuş, ona göre evlenmiş, ona göre boşanmış, onun dediğine göre tekrar başka bir evlilik yapmış bilmem ne bilmem ne. Onun için biraz yani kime tabi olacağız, kimin görüşüne, zaten ben görüşümü size söyledim arkadaşlar. Kimseye öyle tabi falan olmayın, istifade edin insanlardan, yararlanın ama gözünüzü kapatıp birinin arkasından gitmeyin. Bak Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde geçiyor arkadaşlar. Cehennemlikler cehenneme gidince tabi olanlar, tabi oldukları kişiler için Cenab-ı Hakk'a diyecekler ki Ya Rabbi buna iki misli azap ver çünkü bizi bunlar sapıttırdılar yoldan. Cenab-ı Hak ne diyecekler ki neden bize iki misli yan tartışacaklar aralarında. Biz sizi zorla çağırdık falan diyecekler. Cenab-ı Hak diyecek ki hepinize iki misli azap verin hepinize çünkü bir o önden giden insanları kandıranların iki misli azabı olmasını anlıyoruz. Bir kendi hatası bir de insanları yoldan çıkarmış. E ona uyan zavallılar tırnak içinde diyeceksiniz. Zavallı falan değil arkadaşlar. Kime uyacağını seçeceksin ya? Kime uyacağını, hangi kitabı okuyacaksın? Ya yani ben şunu da hayret ediyorum arkadaşlar. İşte soru cevap kısmında anlattık ya. Yani hani, 1500 yıldır bu konu böyle tesettür olur regil halinde ibadet konusu olur vesaire birisi çıkıyor bir şey söylüyor yüzlerce insan bırakıyor bu 1500 yıldır gelen geleneği buna inanıyor tamam tamam arkadaşlar ben size şunu tavsiye ediyorum lütfen neyi verip neyi aldığınıza dikkat edin ya Birisi size diyor ki ben mesela derim şimdi çıkışta şurada bakayım garajda en güzel araba kiminse benim arabayı vereyim seninkini bana ver. Derim verir misiniz arkadaşlar? Ya yine araba veriyorum size vermezsiniz. Hani git sen bir tane Audi'nin bir tane Mercedes'in kapısına benimkini vereyim sen bana bunu ver. Yani sen İmam Azam'ı veriyorsun, İmam Şafi'yi veriyorsun, İmam Han Hanbel'i veriyorsun. Bütün müçtehitleri, bütün efendim fukahayı, bütün müfessirleri hepsini veriyorsun falan kişi böyle demiş diye onunkini alıyorsun. Artık sana ne yapayım yani sen bilirsin ya istediğin gibi yap. İstediğin gibi yap. Sana söylenecek bir şey yok. Ben şaşkınlıkla bakıyorum. Bu kadar kolay mı yani bunları, bunları vermek ya arkadaşlar? Bu kadar kolay mı? Onun için e, böyle ta, yani görüşüne, kimin fetvasına ben uyacağım, kimin görüşüne uyacağım, efendim kimin kitabını okuyacağım, her kitabı okuruz bu arada inanacağım yani kimin kitabına inanacağım kimin görüşlerine inanacağım kimin arkasından gideceğim çok iyi seçmemiz gerekiyor doktor meselesi olsa seçiyorsunuz bir tane doktorun demesiyle hiç kimse bıçak altına yatmıyor yani hepimiz google'dan vallahi yarı yarıya tıp tahsil etmiş gibi bütün şeyi öğreniyoruz doktorların hoşuna gitmese de öğreneceğiz yani bizi uyutamayacaklar <gülüyor> Efendim, öğreniyoruz, araştırıyoruz, hangi doktor var, yorumlar ne yazılmış, işte bilmem ne, hepsine bakıyoruz. Anlatabilir mi? Veya en az 4-5 kişiye muayene oluyoruz bir karar verene kadar, farklı farklı doktorlara. Yani çocuğumuzun okuluyla ilgili daha 3-4 yaşındayken ilkokul araştırmaya başlıyoruz. 10 yaşındayken üniversite bakmaya başlıyoruz. Yurt dışına mı göndersem, şöyle mi ya. Her şeyi yani, bir çorap alacaksın. Yani onun bile kriterleri var. Nasıl oluyor da yani bir görüşe tabi olacağın zaman bir fetva'ya tabi olacağın zaman o titizliği göstermiyorsun? Şimdi nesi? Yani siz beni nasıl anlıyorsunuz bu camide bilmiyorum ama ben sizin söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum burada biliyor musunuz? Hiç ses gelmiyor, hiçbir şekilde ulaşmıyor bana söyledikleriniz. Yani yazılı yapmanız gerekiyor herhalde, öyle oluyor. Soru sorduğunuzda anlaşılmıyor arkadaşlar, ne yazık ki sesi kötü buranın ses sistemi. Şimdi arkadaşlar... Ee, Suyuti'nin Dur-i Mensur'da zikrettiğine göre İbni Abbas, Katade, Dahhak ve Mücahid'den bu ayetin bundan sonra nazil bulunmuş olan Sure-i Berae ayetleriyle mensuh olduğu rivayet edilmiştir. Yani hükmü kaldırılmıştır diyorlar. Ee, İbni Celil de der ki ehli ilim hatta اذا افخمت موهم تشد الوثاقه şu anda okuduğumuz ayet. Onları iyice alt ettiğimiz zaman, alt ettiğiniz zaman bağı sıkacak. Mağlayın. Ayetinde ihtilaf ettiler. Bazıları dediler ki mensu'dur. onu hangi ayetler mesette? nesetti? Tevbe suresinin 5. ayeti ve Enfal suresinin 57. ayeti diyorlar. Ne diyor otel suresinin 5. Beş, ayeti faktulul müşrikine haythu najettumuh müşrikleri nerede bulursanız öldür diyor. Enfal 57. ayette de feimma tef fil harb fesharrit bihim men halafuhum onları harpte yakalarsan arkadakileri onlarla ürküt yani onlara öyle davran ki arkasından hiç kimse sana bir daha savaş açmaya cesaret edemesin. Arkadaşlar, bu ayetlerdeki dehşetli ifadeler, bu ayetlerdeki şiddetli ifadeler e, bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Neyi gösteriyor? E, Muhammed Hamidullah'ın, Allah rahmet eylesin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki tespitinin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz savaştan başka bir yol olduğu sürece asla savaşa başvurmamış. Bazı evliliklerini savaş önlemek için yapmış. Bazen Medine, hatta Medine hurmalarından haraç vermeyi teklif etmiş de Medineliler kabul etmemişler. Yani şu topluluğa haraç verelim biraz da hani aramızda saldırı olmasın diye. Ya Resulallah biz İslam'dan önce bile haraç vermedik. Şimdi İslam'la şereflendikten sonra mı haraç vereceğiz demişler çeşitli anlaşmalarla, mümkün olduğu kadar barışçıl yollarla bu e, ilişkileri düzenlemeye çalışmış ve onun İslam Peygamberi kitabına bakarsanız arkadaşlar, Peygamber Efendimizin adeta, yani ben belki yanlış bir benzetme yapıyorum, saygısızlık olacaksa Allah'a sığınıyorum, adeta arkadaşlar 20-30 hamle sonrasını hesap eden bir satranç oyuncusu gibi yani nasıl o ilişkileri tek tek o kabilelerle, Onları bazen birbirine düşürerek, bazen aralarındaki anlaşmayı bozarak, bazen kendi tarafına çekip yeni anlaşmalar yaparak, çeşitli stratejilerle, bazen askeri bir gözdağı vererek, seriyeler mesela hep çevreye gözdağı vermek içindir, hep böyle barışı kurmaya çalışmış ama ne zaman ki savaş kaçınılmaz olmuş, arkadaşlar savaştan asla kaçmamıştır ve son aşamasında. Bunu hem Uhud Harbi'nde hem de Mekke'nin fethinden sonra olan Hüneyn Savaşı'nda yani etrafında sahabe dağılıyor. Her ikisinde de arkadaşlar 3-5 kişiyle kalıyor Peygamber Efendimiz bir ordunun karşısında. Asla geri dönmemiştir yani. 3-5 kişiyle kaldığı halde bile geri dönmemiştir. Efendim ee şeydeki ayette. Ee, Enfal suresindeki 57. ayette bu anlamda. İbnü Cüreyc'ten ve Süddi'den faktulü'l müşrikîne hayfe vecedtumûhum yani Tevbe suresinin 5. ayeti bu şu anda okuduğumuz Muhammed suresinin ayetini nessetti diye rivayet edilmiştir. Katade'den fe'imma tek afennehum fil ham bi teşerrit bihim men yani Enfal suresinin 57. ayeti ne seylebi diye rivayet edilmiştir. İbn Abbas'tan فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ayetiyle yani Tevbe suresinin 5 ayetiyle bu Muhammed suresinin dördüncü ayetindeki fida yani serbest bırakma nesbulunmuştur rivayeti var. Bu ayeti فَإِذَا سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ haram aylar çıktıktan sonra müşriklerden hiçbirinin ne ahdi ne de hürmeti kalmadı ayeti nesletmiştir diyor. Vahhak'tan Yine bu ayet mensuhtur. Aynen az önce söylediğim gibi haram aylar çıktıktan sonra o da hangi ayet? Tevbe suresinin beşinci ayeti. Efendim bu ayeti nesetti diyor. Berae suresi indikten sonra müşriklerden hiçbirinin ne ahdi yani anlaşması ne zimmeti kalmadı diyor. Lakin diğer bir takımları da şimdi bunlar nesli savunanlar tamam mı? Nesli savunanları saydı önde gelenlerine. Ve gerekçelerini söyledi. Şu ayetler bu ayeti nesetmiştir diyor. Lakin diğer bir takımları da yani bu alimler olmakla beraber başka alimlerimizde başka müjdehitlerde efendim bu muhkemdir. Yani şu anda okuduğumuz Muhammed suresinin dördüncü ayeti muhkemdir. Yani halen kendisiyle hükmedilir. Mensuh değildir. esir katil caiz olmaz. Yani esirleri katletmek esiri katil caiz olmaz ancak men veya fida caiz olur demişler yani ya karşılıksız bırakacaksın ya da takas yapacaksın. Ayet bunu söylüyor çünkü bu ayet mensuh değildir demişlerdir. Bağla'da nakledildiği üzere yani baş, ayetin tefsirine başladığı sırada söylemiş hatırlayacaksınız şimdi. İbni Ömer Hazretleri biz katil ile emrolunmadık. Biz esirleri katletmekle emrolunmadık. inma mennem ba'du ve inma fidâen diye bu 4. Muhammed Suresinin 4. ayetini okumuştur. Ata müşrikler, müşrikin sabran katlini mekruh görür ve bu ayeti okurdu. Fe'imma mennen ba'du ve imma fidaren yani dördüncü ayet şu anda okuduğumuz ayet. Hasan demiştir ki esirler katledilmez ancak harpte onlarla düşman tehyib edilir. Düşmanı korkuturuz yani bak esirlerinizi şöyle yaparız yani elimizde bir koz olarak tutarız bu esirleri harpte diyor fakat öldürmeyiz diyor. Ömer bin Abdülaziz biliyorsunuz buna beşinci halife deniyor Emevi halifelerinden. Rıcül'ün rıcule fida yapardı yani takas adam adama takas yapardı ve Hasan Mal ile müfadatı mekruh görürdü. Mal karşılığı serbest bırakmayı mekruh görürdü. Şimdi bütün bunlardan sonra taberi bunları naklettikten sonra der ki bence savap olan, savap sevap değil arkadaşlar doğru olan demek. Bence satla bu yani. Bence savap olan bu ayet mensuh değil muhkemdir. Zira şimdi bu sefer de neden mensuh değildir diye usul bilgilerine giriyor arkadaşlar. Burası da sizi aslında pratikte çok ilgilendirmiyor ama nesih, nasih mensuh meselesini bilenler için güzel bir tekrar oluyor olacak. Zira nasih ile mensuh haleti vahide de hükümlerinin içtimağı cereyan etmeyen yahut birinin diğerini nasih olduğuna kat'i hüccet kaim olandır. Yani bir ayetin diğerini neshettiğine dair kat'i bir delil, kat'i bir işaret olması lazım. Böyle işte sen arayıp buluyorsun Kur'an'dan bak bu ayet şunları neshetti demenle olmaz. Ya Peygamber Efendimiz'in hayatında böyle bir uygulama olacak mesela bundan sonra artık işte mesela Peygamber Efendimiz ne diyor? Bu ayet inince içkinin yasaklandığı ayet o ayeti okutuyor Medine'de ve bütün evlerdeki içkilerin dökülmesini Kaplarının kırılmasına, kapların kırılmasına gerek yoktur aslında ama ilk anda hani o yasağın anlaşılması için, tekit için yani vurgu için yoksa yıkanınca temiz olur bir kap, efendim kapların yani içki küplerinin kırılmasını, içkilerin dökülmesini emrediyor Öyle ki arkadaşlar bunu hiç tartışmadan hemen yaptıkları için Medine'nin sokaklarında böyle şarap aktığını, kenardan böyle şarap aktığını herkes aynı anda döktüğü için e, rivayetler söylüyor. Yani böyle bir hüccet gerekiyor. Gerçekten bu ayet öncekileri nesretti. Biz bir daha artık içkiye dokunamayız. Bir daha artık içki ağzımıza süremeyiz diye bir kat'i delil gerekiyor. Halbuki Menfida yani karşılıksız bırakmak veya takas veya katil veya esirleri öldürmekte Resulullah'a ve ondan sonra ümmetin emriyle kaim olanlara muhayyerlik verildiği inkar olunmamaktadır. Yani yöneticinin şeyi vardır burada. Seçim hakkı vardır. Tercih hakkı vardır. Bunlardan birini tercih edeceği ne anlıyoruz yapılan uygulamalardan. Çünkü işte söyledik ya mesela Mekke'nin fethi sırasında Peygamber Efendimiz şu üç kişi hariç üç mü beş mi isim veriyor. Yalan olmasın şimdi sayıyı yanlış söylemeyeyim. Birkaç kişinin ismini veriyor şunlar hariç diyor kimseyi öldürmeyin diyor. Ama onların esir alınmalarına rağmen onların öldürülmesini söylüyor Peygamber Efendimiz. Düşmanlıkta çok azılı oldukları için. Gerçi bu ayette katil mezkür değil ise de diğer ayette Uktülül müşrikine e, Müşrikleri nerede bulursanız öldürün diye katle izin verilmiştir. Resulullah da öyle yapmış. Ehli harpten yani düşmandan yedinde esir bulunanı, kendi elinde esir bulunanları bazen katletmiş, bazen fida etmiş, bazen de men yapmıştır. Yani bazen idam etmiştir peygamberimiz esirleri. Bazen karşılıksız serbest bırakmıştır. Böyle yaptığı var. Bazen de takas etmiştir. Bu neyle alakalı arkadaşlar? Çok çeşitli gerekçeleri olabilir. Mesela o insanın daha önceden beri Müslümanlara verdiği zararla alakalı olabilir. Kaç kişiyi öldürmüştür, işkence etmiştir mesela. Bunun yakalandığı yerde öldürülmesini söylüyor peygamber efendim. Veya adam kafirdir, kafirler arasında savaşmıştır peygamberimizle ve Müslümanlarla. Fakat naziktir, kimseye zarar vermemiştir, hiçbir kötülüğünü kimse görmemiştir. Mesela onu da işte serbest bırakır veya takas eder. Dolayısıyla bu uygulama. O günkü Müslümanların yöneticisine bırakılmıştır. Bu ayette bilhassa menlü fidanın zikredilmiş olması, artık bu menlü fidayı anladınız, men karşılıksız bırakmak, fidada şey, takas demek. Menlü fidanın zikredilmiş olması ise yukarıdan beri geçen ayetlerde, yani bu saydığı birçok ayet saydık ya, katil emir ve izinlerinin mükerrer geçmiş olmasından. Yani diğer ayetlerde öldürme o kadar çok geçti ki, bu ayette o zikredilmedi, men ve fida zikredildi. Böylece bunların hepsi bir seçenek olarak yöneticinin elinde durmaktadır diyor. Mesela arkadaşlar şimdi camide ve hele benim konumumda birine bunu söylemek hiç yakışmıyor ama bugün biraz herhalde e, ne derler yürek yemişsin galiba diyorlar ya. Efendim bugün herhalde biraz öyle bana göre mesela arkadaşlar bazı yaşanan olaylardan sonra bakıyorum yani o Maide suresinde mesela devlete isyan işte yol kesme adam öldürme e, gibi bir takım suçların işlenmesi durumunda eşkıyalık yani terör suçlarının işlenmesi durumunda verilecek cezaları falan anlatan şeyler var ayetler var valla bana göre arkadaşlar yani Allah'tan işte o yüzden Cenab-ı Hak beni hiçbir yere yönetici yapmıyor kesinlikle herhangi bir hangi yolla olursa olsun yeryüzünde ortadan kaldırılması gereken bazı kişiler var arkadaşlar. Kesinlikle. Yani bir e, bir de şu var yani biz bilmiyorum benim aklım ermediğinden de mutlaka. Biz işte o onu yapamadığımız için böyle o küçük balıklarla uğraşıp duruyoruz yani. Küçük balıklarla uğraşıp duruyoruz. Aslında e, yani bir bakın dünyaya arkadaşlar hiçbir devlet kendisini yıkmaya kalkışan birinin dünyanın herhangi bir yerinde yaşamasına izin vermez arkadaşlar. Bir şekilde onu ortadan eğer güçlü bir devletse ortadan kaldırır tek tek adamları nasıl avladıklarını bazen ortaya çıkıyor da biz biliyoruz arkadaşlar. Ortaya çıkmayanları da hiç bilmiyoruz. Evet görülüyor ki tabeliğinin bu beyanına göre ve İmma mennen ve imma fidâen yani ister men ister fida tahyirin bu muhayyerliğin ıtlakı mutlak manada muhayyerlik katli delalet eden diğer ayetlerle takyit edilmiş oluyor. Yani bir kayıt altına alınmış oluyor. Efendim yani bu ikisine mahkum değilsin çünkü katli de işaret eden ayetler var. Halbuki diyor usulü fıkıhta malum olduğu üzere mutlakın takyidi yani mutlak bir emrin sınırlandırılması ancak beraberindeki bir ifadeyle olabilir. Ee, öyle olursa tahsis olur, muahhar olursa yani sonra gelen bir ifade, önceki bir ifadeyi sınırlarsa o zaman da nesih gerekir. Nesih tazamın eder. Berae ayetleri yani Berae suresindeki, Tevbe suresindeki ayetler nüzülde muahhar olduğu için yani sonra geldiği için bu sureti hal demek ki İbn Abbas'ın dediği gibi bir nesih itiraftan başka bir şey değildir. Yani bu Berae suresindeki ayetlerin sonra gelmiş olması nesih neshi savunanların en kuvvetli delili olmuş oluyor. Nitekim Hanefiye'den birçokları neshe kaili olmuştur. Hanefi mezhebinin çoğunu o ayetlerin bu ayetleri nesh ettiğini dolayısıyla esirlerin katledilmesi gerektiğini söylemişler. Hanefileri her zaman yumuşak bilirler ya arkadaşlar bazı konularda çok serptirler Hanefi'nin fetvaları. Onun için İbn-i der ki mana ise katil, istirkak, men, fida beyninde tahyirdir. Yani buradan çıkan sonuç yönetici ister katleder ister köleleştirir. İster karşılıksız serbest bırakır, ister e, takas eder. Bu, bunların arasında hü, hürdür ve bu tahhir de şafii de sabittir. Şafii mezhebinde de sabittir. Bizim indimizde ise mensuhtur denmiştir ki bu bedir günü nazil oldu sonra nesl olundu deniliyor. E, efendim hüküm ya katil ya istirkaktır deniyor Hanefilere göre. Mücahid'den de bugün menlü fida yoktur ancak İslam veya dar bu unuk vardır diye mervidir. Yani bugün artık e, karşılıksız bırakmak veya takas yoktur. Ya Müslüman olacak ya boyunları vurulacak diye <gülüyor> rivayet var. Fakat unutulmamak lazım gelir ki Mücahid'den mervi olan bu hüküm hadi buyurun şimdi Arap müşriklerine mahsustur. Çünkü Cenab-ı Hak Hicaz bölgesindeki müşrikler için bunu söylemiştir. Hanefiye'den Allame bin Hümam Hidaye şerhinde der ki... ...Nesih sözlerine karşı şu söylenebilir... ...Sure-i Beraye'deki katil emri üsera'nın gayrısı hakkındadır. Yani esirler değil esirlerin dışındakilerle ilgili delili de onlar hakkında istirkakın yani onları köleleştirmenin caiz olmasıdır. Bundan anlaşılır ki memurun bih olan yani bizim emredildiğimiz şey katil esirlerin gayrı hakkındadır. Yani elimize es es kendisini teslim etmişse Ellerini kaldırmış, teslim olmuşsa birisi öldürülmez diyorlar. Ma bu istirkak yani köleleştirme de Arap esirlerinin gayrısındadır demişler. Şimdi bu tafsilattan sonra biz şu kanaate geldik diyor. Kendi kanaatini açıklayacak arkadaşlar. En sevdiğim tarafı bu. Elmallah'ın tefsir taraflarından biri. Kendi kanaatini açıklayacak. Ne zaman? Yarın arkadaşlar, <gülüyor> Allah'a emanet olun. Biraz sıkıştı vakit çabucak cani koşaltalım.